Bir taba ve raiyet düşünün ki, onun fertlerinin hissiyatı, hissiyatın ileri olması seviyede, en ileri olma seviyede ileridir. İşte böyle bir taba toplu olarak ileri bir tabadır. Böyle bir millet ileri bir millettir. Böyle bir cemaat ileri bir cemaattir. Bütünün mükemmeliyeti, eczanın mükemmeliyetine vabestem.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 Namazda haşyet ve saygı dediğimiz zaman, insan yaptığı rükünleri bilerek yaparsam, yaptığı şeyin dışındaki şeylere de gözünü, kulağını, kalbini tıkarsam, onların dışında bir şey görmemeye, duymamaya, dememeye, tahayyül ve tasavvur etmemeye çalışırsam, tamamen namaz kesilecektir insan.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 Vahd ettiler, çalıştırdılar, ücretini vermediler diyor. Haksızlık yaptılar. Baksın bu Türkiye zaten burada adalet yoktur diyor. Akıllı bir hükümette yoktur diyor. Esası adalete müstennit nizamda yoktur diyor. Dert yanıyor. Şahsi dünyasının karanlığı içinde bütün alemi karanlıkta görüyor. Kendisine gelen şeyin azlığı içinde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 her şeyin üstesinden gelir, evirir ve çevirir, vaat ettiği şeyi yerine getirir, muhakkak tehdidine de sizi maruz bırakır. İşte o Allah Celle Celaluhu namazı miraç saymış. Sizi o miracın merdivenlerinde yükselen kimseler olarak görüyor. Vefat edeceğiniz ana kadar devam ettirdiğiniz namaz,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 ''Siz menfaatlerinizin zebunu, siz faydaların esiri olarak yaşadığınız ve günlük işlerin halliyle meşgul olduğunuz müddetçe zahiren çok az şey kazanacak. Fakat haddi zatında ve hakikatte ve işin öbür tarafında çok şey kaybedeceksiniz. Hasire dünya vel ahire olacak. Cenab-ı Hak camiye gelenlerin sayısını çoğazsın.'' cemaatimizi namaz kılar hale getirsin, bizi dünya ve ahiret haybet ve husranından masum ve mahfuz kılsın. Vaadinde hülfetmeyen Allah namaz karşılığında cenneti vaat ediyor. Namaz bir mirac olduğuna göre, Cenab-ı Hakk'ın müşahedesinin en büyük vesilesi namazdır. Namaz kılanlar,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 vefat ettiğiniz an, Rabbinizin rahmetiyle karşı karşıya gelecek, sürurdan ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Mahşerde bu durumla selfiraz olan kimselerin durumunu, Kur'an-ı beyan anlatıyor. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَاُ مُقْرَعُوا كِتَابِيَ kitab Kitabı sağ tarafından verilen,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 o açık saçık kadınlar dahi başlarına elleri kadar bir bez koyacak, meside gelecek, namaz kılacak. Gerçekten mağbuda kulluğu unuttuğundan ötürü bir türbenin karşısında rükû ve sücüt edecek. Vicdanında Allah'a karşı kulluk yapma duygusunu putperestlik şeklinde eda edecek. Evlerine, en lüks evlerine, en sosyete mahallelerine mevlid hanları götürecekler.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 yani namazda insan tabirca caizse Rabbin boyasıyla boyanmış olur. Ondan daha güzel bir boya da tasavvur edilemez. Subha Allah ve men ahsanu ve nahnu lehu Biz Rabbimize ibadet ediyoruz. Ve bunu isim cümlesiyle Kur'an ifade ediyor. Devamlı Rabbimize ibadet ediyoruz.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 وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ <gülüyor> Allah'ın fermanına iftida ederek tam bir taharetle namaza geliyoruz. Dışımızı yıkıyor, halkın tiksinmesine vesile olabilecek şeyleri izale ediyor. Resul-ü Ekrem'in bir duası vardı namaza durduğu zaman. Allahümme bağıt ve beni hataya, kma bağıttı beni meşrik ve Mekhrb. min al min benimle hatalarımın arasını, mağrib ve meşrik kadar aç ve uzaklaştır beni hatalardan diyordum.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 bu pers insanlarla, bu hasis insanlarla düşüp taktığımızdan ötürü yerimiz olmayan bu sakari boyladık diyecekler diyor Kur'an-ı Kerim. <Gülüyor> Cenab-ı Hak sizi ve bizi bu kötü encam ve akibetten muhafaza buyursun. <Gülüyor> Namazda tam tas tamam taharetini ikmal eden insan Rabbin huzurunda kıyam eder.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 Sen camit ağaç değilsin ama ağaçlar gibi dimdik duruyorsun Rabbinin karşısında. Bunu tahatür içinde duracaksın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye kıratına başlarken sırtıma yerleştirdiğin inhinalarla beni sürüm sürüm sürünmeden kurtaran Allahım sana zerratı vücudum adedin caham ve sena olsun.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 Allah'ın büyüklüğünü ilan ve itiraf ediyoruz Rabbin huzurunda. Büyük odur. Bizi insan olarak yaratan, ahsani takvime mazhar eden, huzuruna alan, küçüklere büyüklük bahşeden, sonra tenezzülatı ilahiyede bulunan, bizimle konuşma lutfunda bulunan, bizi muhatap olarak alan İyakane abdu ve iyakane senin dediğimiz zaman kulum o seninle benim aramdadır. İstediğin sana verilecektir. diyen, iltifat eden. Elhamdülillah dediğin zaman kulum beni hamdetti diyen. Elrahmani dediğin zaman kulum beni sena etti diyen. Maliki Yevmiddin dediğin zaman kulum beni mecdetti diyen. büyüklüğümü itiraf etti diyen.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 Hemen gidi verir. Biz mezhebimiz olarak namazda kıraatı bırakır da hemen dua etmiyoruz, edemiyoruz, memnu ve mahsurlu sayılıyor. Ama nafile namazlarda kanı atınca mahsurlu olmasa gerek. Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordu, uzun namaz kılıyordu. Kıldığı namazlarda bazen okuduğu Kur'an bir saat sürüyordu, iki saat sürüyordu.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 Küçükler kusur yaparlar. Ben kusurumu itiraf ediyorum. Senin yüceliğini de ifade ediyorum. Sübbuhun Kudusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh diyorum. Meleklerin ile kapını çalıyorum. Resul-i Ekrem rükua gittiği zaman şöyle buyururdu. Allahümme leke reka'tu ve bike amentu ve leke eslemtu ve aleyke tevekkaltu.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 hesabın bu tablosunu düşündüğün zaman mesuliyetin ağırlığı altında iki büklüm olmuş insan adeta Rabb'in cemaline rahmetine bakmak üzere yeniden başını kaldırıyor bir inşirah hisseder gibi Rabbena ve kelham Rabbim ham sana, sanadır zira eğer inhinamla bana lütfettiğin şeyler eğer ben insan yaratmakla lütfettiğin şeyler eğer hesabın dehşeti karşısında rahmetinin her şeye galebe çalması gibi lütfettiği şeylerle bana o kadar lütufta bulunmuşun ki Rabbena ve lekel hamd hamdan tayyiban kâtiran mübareken Elhamdülillahi mil'al ardı ve mil'es semâvât ve mil'emâ beynehumâ kebîr Efendimin aleyhi ve selleme isnad edilen kalemede okunan dualar mümin bunu okuyacak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 Allah Resulü اقرب ما يكون العبد من kul en çok namazda yaklaştığı hal veya kulun Allah'a en çok yaklaştığı an secdedir. Binaenaleyh orada çok dua edin buyuruyor. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdede Rabbigfir warham ve tecavez amma ta'lem Rabbigfir warham ve tecavüz ammâ ta'lem buyururlardı. Bazen kendinden geçer hıçkıra hıçkıra ağlardım. Rabbim beni mağfiret eyler. Ve ben senin bildiğin günahlardan tecavüz et. Ben onlardan dolayı muafize etme. Ya Rabbi o günahlardan dolayı beni muafize etme dua ve dileğinde bulunurdum. Allah Resulü Allahumma leke secettu ve bikâ <Sessizlik> ve aleyke tevekkeltu.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 ve sonra fe tebarakallahu ahsanul khaliqin müteal ve mübarektir o zat ki o haliklerin ahsenidir beni yaratırken ahsani takvime masar etmiş tam kıvamında en mükemmel şekilde yaratmıştır Allahu Teala ve Teccadde Hazretleri bu mülahazalara tatlı mülahazalar ilave ederek huzurunda namaz adı altında eda edeceğimiz miracı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 Eda'ya muvaffak kılsın. Bizim gibi yalan, yanlıyı sakat, eksik kılanları dergah-ı nezda hadiyetinden tamamıyla Eda'ya muvaffak kılsın. günlükte bu kadarlıkla iktifa edelim. İnşallah önümüzdeki derste beş vakit namazın beş vakit eveci tahsisi üzerinde durup eğer bitirebilirsem başka şeylerle